destekleri için açık radyo dinleyicileri Seral Çelik ve Kemal Bozdağ'a teşekkür ederiz. Babylon'dan sonra Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Erjument Gürçay. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçek. Geçen hafta Timur Selçuk'un aramızdan ayrılmasının birinci yıl dönümüydü ve sevgili arkadaşlarım Selim ve Kerim Altınok'un evlerine konuk olmuştum ve hocamız almış şarkılarından örnekler dinletmiştik programda. Bugün de programa Timur Selçuk ile başladık. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel diyordu Timur Selçuk. Sözleri Yahya Kemal Beyatlıya, bestesi babası Minür Nurettin Selçuk'a ait bir başka tepeden şarkısında. Beyatlı İstanbul'a Aziz İstanbul demiş ve adeta ona kişiliğini teslim etmişti. İstanbul yerleşim tarihi 400.000, kentsel tarihi yaklaşık 3.000, başkentlik tarihi 1600 yıla kadar uzanan bir dünya kenti. Yıllar içerisinde bu Aziz kenti İstanbul'u yorduk, ben de yaklaşık 60 senedir bu kentin havasını soluyorum, i̇şte sokaklarında volta atıyorum. Bugün İstanbul'un geldiği nokta, kentin en az yarım yüzyıl öncesini anımsayan birçok kentte gibi benim de canımı çok yakıyor. Bugün mekanda adalet kavramını hem bir anahtik çerçeve hem de bir toplumsal mücadele alanı olarak ele alıp yaşadığımız çevreyi anlamlandırmak ve daha adil, ekolojik, demokratik bir dünya kurmayı çalışmaların merkezinde konumlandıran Mekanda Adalet Derneği üyesi konuklarımla birlikteyim. Mekanda Adalet Derneği daha önce Karaköy'deki tarihi Ömer Handaydı ve kısa bir süre önce İstanbul'un ve Galata'nın en güzel binalarından eski İngiliz Postanesi'ne taşındı. Bu programın kaydını derneğin yeni adresinde yapıyoruz. Konuklarım Duygu Dağ, Volkan Işıl ve Cemre Kara ile zamanımız el verdiği ölçüde derneğin çalışmalarını, İstanbul'u, mekanda adalet kavramını, kent mekan mücadeleri ile ekolojik toplumsal mücadelerin kesişme noktalarını ve Kanal İstanbul Distopya projesini konuşacağız. E Tabii İstanbul şarkıları da dinleyeceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Kanal İstanbul Distopya. E, projesine ve İstanbul'u konuşmaya başlamadan derneğinizden kısaca söz eder misiniz? Mekanda Adalet Derneği e, bilgi üretip yaymayı hmm. e, amaç edinmiş bir dernek. Daha yaşadığımız kırsal ve kentsel mekanların daha adil, daha e, ekolojik, daha hmm. demokratik, daha katılımcı e, nasıl olabileceğini, süreçlerin bu şekilde nasıl e, yaşanabileceğini sorgulayan, buna dair çalışmalar üreten e, multidisipliner bir ekip. E, 2016 yılında kuruldu. E, mimarlar, şehir plancıları, avukatlar, sosyal bilimciler, e, videocu, fotoğrafçı arkadaşlarımız var ekibin içinde, yaratıcı ekip. Böyle yaklaşık 12 kişilik bir ekiple, e, daha adil mekanlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki, yeni mekanınızdan da kısaca söz edebilir misiniz? Ee, yeni mekanımızın ismi Postane, Postane İstanbul. Ee, burası Galata Kule Dibinde, eski İngiliz postanesi olarak inşa edilmiş 1859 yılında. Bir tarihi bir yapı. Mekanda Adalet Derneği bu sosyal merkezin kullanıcılarından biri, paydaşlarından biri diyelim. Başka sivil toplum örgütleri, sosyal girişimciler de burayı kullanıyor. Ayrıca böyle bir adil dükkan, Adil temiz gıda ürünlerine yer verilen bir kafe, bir etkinlik alanı, bir işte podcast stüdyosu hı -hı, şu an hı -hı. Içinde, içinde olduğumuz bir öyle. güzel bir teras bahçesi. İyi ekimin bizim için e, emek emek kurduğu, kent bahçeciliği yapmak mümkün mü sorusuna kendi cevabımızı bir şekilde vermeye çalıştığımız bir alanımız var. Burası böyle bir sosyal merkez, Mekanda Adalet Derneği de şimdi e, buradaki kullanıcılardan biri oldu. Bir şarkı arası verelim mi? İstanbul'un çok dilli toplumsal yapısına bir örnek eski bir İstanbul şarkısı dinleyelim mi? Şahalı olsun. Altyazı <gülüyor> M.K. Απ' την πόλη είμαι εγώ, μέσα απ' χωριό Μέσα απ' το να κάποιον αγαπώ Μέσα απ' το σκουντάρι κάποιον αγαπώ. Τν ελεβέδει και γράματικόγως ήταν ελεβέδεις και γράματικως φλε τις τουρπό πούλες Κιια νααν γάπουσε και τί σεφερνέ Κά πιαανγαπούσε και τίσε φερνέ ένα α πουτ λοκούμια τι σε ένα πουτι λοπούμια τί σε προσφερνε Çevre adaleti kavramı biliyorduk ama hani mekanda adalet ya da kentsel politik ekoloji yeni tanıştığımız kavramlar. Bunları da biraz açabilir misiniz? Mekanda adalet kavramı da aslında toplumsal adaletsizliklerin tamamının mekansal bir boyutu da olduğu, aslında bir mekan üzerinden üretildiği fikri üzerinden şekilleniyor biraz. Yani buradaki adaletsizlik toplumun çeşitli grupları açısından düşünürsek, Sakatlar için, çocuklar için, yaşlılar için, herhangi bir mekanın kullanımı, çoğunluğun geri kalanı için olduğu kadar adil mi? Ya da e, kent ve kır ayrımını nasıl ortadan kaldırabiliriz? İstanbul'un suyunu tedarik ederken strancalardan suyunu aldığı köyler için nasıl bir durum ortaya koyuyor? Burada bir adalet var mı? Bu, bu tür adaletsizliklerin toplumsal ya da çevresel tamamının aslında mekansal tezahürleri var. Ve dernek de aslında genel olarak çevre sorunlarına ya da toplumsal sorunlara bakıyor elbette. Sadece bunların bir mekan perspektifi olduğu fikriyle pratiği bunun üzerine e, ilerlemiş, gelişmiş bir ekip tarafından kurulduğu için bu ismi almış bir dernek diyebiliriz. Ya aslında dernek e, demokratik katılım meselesine genel olarak ilke olarak sahiplenip e, bunun mekanda başladığını düşünüyor ve kamu yararı... Önceliğini alarak çünkü aslında kamusal bilgiyi üretip ve yayma politikası da, ona da sahip. Bununla birlikte entegre mekansal yaklaşımı da benimsiyor. Çünkü hem kent hem de kırsal çalışmaları bütünlüklü halde yaparak aslında kentin ötesine de e, erişmeye çalışıyor. Ve oradaki hemşeri hukuku hem mahallede doğan hem de işte kırsaldaki e, hemşerilerle birlikte... Çalışmalara dahil ederek bir yandan o çevrede ve mahallede veya işte köyde e, o insanın neler yaşadığını e, bir şekilde belgeleyerek e, o kamusal bilgiyi derlemeye de çalışıyor. Kent ve kır ötesinde yine kültürel ve doğal mirasları e, belgeliyor ve bu belgeler üzerinden bir haritacılık yöntemiyle bunları da e, üretimlerine dahil ediyor. Farklı yaşam tercihlerinin kimlik ve kültürlerinin ayrımcılığa uğraşmaması, uğramaması için politikalar geliştirerek herkesin sözünü yükseltmeye çalışıyor diyebiliriz. Yine ekonomik faaliyetlerin emekçileri, yerel üreticileri, esnaf ve zanaatkarları koruma politikalarıyla da hem onlara ulaşıyor yine ekolojik dengeyi bozmadan da sürdürmesinin kamusal bir sorumluluk olduğunu düşünüyor. En önemli çalışmalardan bir tanesi derneğin konut hakkı güvenli bir çevrede sağlıklı, ekonomik olarak ödenebilir, kültürel olarak uygun, e, konut hakkının en temel insan haklarından biri olduğunu savunuyor. Ya Konut hakkı çok temel çünkü aslında derneğin kuruluş hikayesinde e, 99'daki Düzce depreminden sonra oradaki kiracı deprem bir Kooperatif. işte kooperatifleşerek yaptıkları çağrıya cevap veren kişilerin bir araya gelip katılımcı bir atölye oluşturması ve bir hani bir... Bu şey değil mi? Erba Ayıcaklar'ın evet. başlattığı bir evet. umut derneği. Evet yani bu derneğin kurucu üyeleri arasında o şeyde bir umut evlerinde yani oradaki depremzedeler için inşa edilen konutlara gönüllü olarak katkı sunmuş çok fazla kişi var. Dolayısıyla konut hakkı pratiği tabii ki öne çıkan konulardan bir tanesi Hı -hı. bir de. Hemşeri hukuku vs. dedik yani mahalle yürüyüşleri. Yürüyüş pratiğimizi de mahalleleri çalışmayı pek çok şey şekillendiren hani ilk herhalde çalışmalardan bir tanesi. O zaman bahsedebilir misiniz biraz? Yani yürüyüş bunlardan bir tanesi. Onun dışında baştırma yani, ve yayıncılık gibi bir kapsamlı. Onları şöyle belki ifade edebiliriz. Onlar aslında derneğin herhangi bir proje için kullandığı araçlar gibi diyebiliriz. Yürüyüşü veya işte dayanışmayı ya da iyi uygulamaları öne çıkarmayı, haritalamayı, yayıncılık faaliyetlerini, akademi faaliyetlerini bunların tamamını veya birkaçını ya da birini çeşitli projelerde bir araya getirerek aslında bir araç olarak kullanıyor diyebiliriz derneğin. Çalışmalarını aslında iki gruba ayırabiliriz. Programlarımız ve yayınlarımız var. Yayınlarımız, basılı yayınlarımız var. Beyond İstanbul isminde bir dergi var. Onun haricinde podcast, bir podcast yayınımız var. Onun haricinde bir YouTube kanalımız var. Çok bence nitelikli video haber işleri üretiyoruz. Kendimizi örmek gibi oldu bu kısmı atalım. <gülüyor> <gülüyor> yani benim bu lafıma. Yok bence gerçekten çok nitelikli video haber işleri üretiyoruz. Bu okancımlarımdayken söyleyeyim yayınlarımız var. Onun haricinde kitaplar var hazırladığımız. Bunun haricinde programlar var. 3 tane program var şu anda derneğin çatısı altında. Çevre Adaleti Programı, Kentsel Politikalar Programı ve Akademi Programı. Akademi Programı kabaca mevcut akademik ortamda yer bulmakta zorlanan aktörlere diyelim mümkün olduğunca alan açmaya çalışan herkese açık kamusal bilgi üretmeye çalışan bir program onun altında işte araştırma bursu kentsel politik, İstanbul Yollarında kentsel politik ekoloji yaz okulu bir journal basılı bir yayın mekanda adalet yürüyüşleri yani yine yürüyüşleri bir okul olarak aslında formüle ettiğimiz bir çalışma bunun gibi çalışmalar var kentsel politikalar programı çok adı üstünde birazcık daha hani kentteki meselelere yerel yönetimlere Yönelik olarak politika önerileri geliştirmeyi hedefleyen birazcık daha çalışmaların yerel yönetim boyutuna odaklanan bir program. Bir de çevre adapt programı var. Ben mesela çevre adapt programı altında çalıştığım için harza çalışma biraz değil bundan mi? bahsedebilirim. Bu çalışmanın belkemiğini çevre adapt programının belkemiğini harza çalışmaları oluşturuyor. Her sene bir havzaya başından sonuna baktığımız, kalabalık bir ekiple gittiğimiz ve oradaki meseleleri bütüncül bir şekilde ele almaya çalıştığımız bir çalışma. Yani bu da şöyle bir yerden çıktı. Yine çok organik gelişen bir süreç. Kendi içinde evrilen, dönüşen, gelişen bir süreç. Bizim... Kurucu üyelerimizden biri, bir çevre avukatı. Onun ilgilendiği, yakının ilgilendiği ve takip ettiği bir yerle başladık. Melet Havuzası'yla. Burası küçük böyle bu boru tipi HES'lerin, hidroelektrik santrallerinin olduğu bir yer. Hidroelektrik santrallerin çevresel etki değerlendirmelerinde bunlara tekil olarak bakıp çevreye bir zarar vermediği sonucu çıkarılabiliyor. Ama bir nehrin yatağına bunlardan 20 tane peş peşe dizildiğinde ortaya çıkan Bütüncül resim bambaşka bir şey oluyor. Dolayısıyla aslında mesela özellikle HES'lerin tekil olarak değil bir bütüncül değerlendirmeyle ele alınması gerektiği düşünülür bu alanda. Bizim çalışmamız da aslında biraz böyle bir yerden başladı. Biz de bir nehre giderek bütün o havza boyunca peş peşe dizilmiş olan HES'lerin izini sürerek başladık bu çalışmaya. Sonra yıllar içinde gelişti. Yani 2018 yılında Melet'e gitmiştik. 2019 yılında Çuru Havzası'nın, Çoruk'un doğduğu yerden Batum'da denize döküldüğü yere kadar. Yani sınırı da aşarak takip ettik. Orada tematik olarak öne çıkan mesele birazcık daha işte büyük barajlar ve hidroelektrik santraller üzerineydi. 2020 yılında ise bugün şimdi sizinle bir araya gelmemize, aslında tanışmamıza vesile evet. olan Henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşmedi halde ciddi tahribat yaratmış bir projenin birazcık da pandemide şehir dışına gitmenin zorluğundan ötürü yöneldiğimiz ama bu kadar yakınımızda zaten sürekli hakkımızda olan Kanal İstanbul'un geçeceği güzergahı henüz yapılmamış bir su yolunu aslında takip ederek çalıştığımız bir yer oldu. Bu senede 2021'de Ergene e Ergen Havzası'nda çalışıyoruz. Hı -hı. Peki şey Doğanay Hoca ile birlikte sanıyorum değil mi? Ee, bu su havzalarında Doğanay Tolunay ile birlikte mi? Ee... Ee, şey Kanal İstanbul sahasında e, su havzalarını Doğanay ile birlikte takip ettik. Doğanay Hoca İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi. Ben yani de aynı zamanda onunla e, saha yaptığımız gün e, Terkos kumulları kumla ağaçlandırması ve oradan da Baraj Gölü'nü izleyen bir rotayla bir günümüzü geçirmiştik. O Doğan ile birlikte o Duygun'un az önce de bahsettiği gibi şeyi e, bütün o Kanal İstanbul Havzası'nı aslında hiç işlenmemiş olan o su havzasını takip etmek bizim için epey enteresandı. Saha boyunca e, 2020'nin Haziran ayından, ayında başlayıp e, 2019 2020 Aralık sonuna kadar Ara ara gittiğimiz ama daha çok Kasım ve Aralık aylarında sıklaşan bir saha sürecimiz oldu. O süreç boyunca yaklaşık 35 kişiyle görüştük. 35 kişinin 8'i uzman kişiydi. Ve bu uzmanlar da işte alanına göre farklılaşan uzmanlardı. Hafriyat konusu için ayrı bir gün gidildi. Suyun izni takip etmek için yine başka bir gün. Tarım ve mera iyi konuşmak için gitti kültürel miras rotasını takip etti. İstanbul sokak şarkıcılığı ile çok daha güzel bir kent. İşte bunlara bir örnek dinleyeceğiz şimdi. Hanım seyranlarımız vardır bir dönem Beyoğlu'nda roman bir akordeoncu vardı Florin. Şimdi ondan bir roman şarkısı dinleyeceğiz. Müzik I a lamb from the first rock... Father estos nicht. I will die alone... Tag in theной dasselbe fare. I will die, under dem all day. Ein sliceder cavango merda das merda to te bir ne varsa da Buraya gelmeden Sakıp Sabancı Müzesi'nde de katıldığınız dün bugün İstanbul sergisini gezdim. Orada işte Kanal İstanbul bir distopya başlıklı video yerleştirmenizi izledim. Benim de yaşadığım bu Kanal İstanbul bölgesi üzerinden mekansal adalet gündemine değiniyorsunuz. Biraz bu projeden bahseder misin Volkan? Hem duygu hem de Cemre size biraz daha böyle mekanda adalet ve onun geliştirdiği o politik Durumu biraz aktarmaya çalıştılar. Dikkat ettiyseniz orada en öne çıkan şeylerden bir tanesi mekanda adalet kavramının aslında farklı disiplinlerle yan yana geldiğinde bambaşka yorumlar katabileceğini hem mekana dair hem adalet kavramına dair bambaşka boyutlar katabileceğini gösteriyor. Biz bütün sahalara çıkarken de bu farklı disiplinlerle yan yana Hareket ediyoruz. Ben de e, bu disiplinlerin e, daha çok video tarafında yer alıyorum. Evet. E, Kanal İstanbul'da böyle e, yani farklı disiplinlerden arkadaşların yan yana e, sahaya çıktığımız e, üretim alanlarımızdan bir tanesi oldu. Yani sürekli zaten gözümüz İstanbul'un o köşesinde e, hepimizin ama e, gidip orayı deneyimlemek, orada nasıl e, hikayeler yaşanıyor, neler dönüyor, e, Kendimizde düzenli olarak işte az önce Cemre'nin de bahsettiği gibi e, su üzerinden dönen, arazi e, spekülasyonları üzerinden dönen, hayvancılık ve tarım üzerinden dönen bunların hepsi öyle farklı başlı başına konular ki aslında çok büyük başlıklar şimdi böyle sıralayınca çok hızlı gidince sanki basitleştiriyormuşuz gibi gelebilir ama e, öyle değil bunları belgelemek bunları dinlemek orada o insanlarla temas ederek belgelemeye çalıştık. Tabi bu sırada e, elimizde farklı farklı veriler ortaya çıkıyor. Çünkü şöyle bir şey yaşanıyor. İşte mesela bir akademisyen de sahaya çıktığınızda akademisyenin oraya bakışıyla videocunun o sahaya bakışı aynı olmayabiliyor. Ama bu o çalışmayı mesela kısıtlamıyor. Aksine işte zenginleştiriyor. zenginleştiriyor. Evet. İşte aynı yere bir grafikerle veya fotoğrafçıyla gittiğinizde yani orada öyle bir sinerji oluşuyor ki işte bu başlıkları, bu verileri biz nasıl İstanbullu insanlarla paylaşabiliriz? En iyi araçları bunun neler olabilir? diye düşünürken aklımıza biraz da böyle işte Sabancı'da sizin gördüğünüz sadece böyle hem video yerleştirme ama Farklı araçların da kullanıldığı işi ürettik. Biraz böyle insanların o alanın deneyimlemesini arzuladık, hedefledik. İşte o farklı katmanlardaki bilgilerin sunumlarını yan yana getirmeye çalıştık. Umarım başarabilmişizdir. Evet ben beğendim. Ee, yine şey şeyselik kapsamında bizim Serkan Taycan'ın da bir videosu gösteriliyordu. Onu da izledim. Ki Sergan 2013'te başlamıştı o iki deniz arası projesine ki o zaman Kanal İstanbul'un güzergahı bile şey değildi yani belli değildi. Ben yani şeyi çok önemsiyorum ya, yani sanatın bir meseleyi toplumsallaştırmasındaki önemi bir, yani ne bileyim bir video sayfalarca kitabın anlatacağı şeyi anlatabiliyor kısa bir video. Burada söylemesek olmaz şimdi bu, bu sergiye biz Murat Germen'in çağrısıyla dahil olduk. Bir kendisine teşekkür etmek isteriz. Yani her daim derneğin çalışmalarını desteklemiştir kendisi. Her daim gönüllü olarak çok çeşitli şekillerde destek vermiş birisidir. Bizi de kendisi davet etti ve aslında yani burada bu serginin teması birazcık bizim derneğin yaptığı çalışmalarla İstanbul şehrinin kesişimi her şey gibiydi. Biz bu yani İstanbul'a dair yaptığımız çok sayıda çalışma var ama çok yakıcı bir gündem maddesi olduğu için biraz hani bunu ele almasak olmaz diye düşündük. Bunu bir söylemekte fayda var bence. İkincisi ben şeyi önemli buluyorum. Yani çok iyi çok iyi işler var. Çok iyi Çalışmalar var o sergide. Yapıt mı demek daha doğru olur? Onu bile ben hani değerlendirecek durumda değilim açıkçası. Biz kendimizi sanatçı olarak nitelendirmiyoruz. Yani onu söylemekte fayda var. Bunu bizi davet ettiğinde Murat Hoca ile de konuştuk. Bizim çok daha iyi yapabildiğimiz yani yetkin olduğumuzu düşündüğümüz kısım veri toplamak ve onu görselleştirmek kısmı aslında. Dolayısıyla biz bir sanat yapıtı Ortaya koymaya çalıştık dersek belki de yani hayatını buna vakfetmiş. Bununla evet, hı hı. E, hani kendini tanımlayan kişilere bir haksızlık ya da ayıp etmiş oluruz. Yani bizim yapmaya çalıştığımız şey bir sanat işi üretmek değil. Aslında hı hı. bir veriyi görselleştirmekti. bir evet, göstermekti. Bu işin aslında kurgusal bir akışı var. Ee, Kanal İstanbul çok... Derya Deniz bir mesele yani yaratacağı tahribat açısından ele almaya çalıştığımızda çok fazla açıdan yaklaşılabilir bu konuya. Biz dernek olarak zaten çalıştığımız perspektiften nelere bakabileceğimizi sıralayıp bir aslında bir nevi öncelik hayatilik sırası yaptık diyebiliriz burada bu işi yerleştirirken. Kanal İstanbul'un ne olduğundan bahsettikten sonra bizim sergide aslında bu burada dönen işte anlattığımız ilk mesele Yeni şehir buradaki imar, rant, kentsel dönüşüm meselesi. Çünkü, çünkü yani bu kanalın kendisi kazılmasa, yapılmasından vazgeçilse dahi şu anda İstanbul'un çevre düzeni planına işlenmiş durumda bu yeni şehir rezerv yapı alanı olarak buralar belirlenmiş durumda ve kanalın kendisini yapmıyoruz deseler ama bu yeni şehri yapsalar bile bizim burada değinmeye çalıştığımız e, toplumsal ve çevresel tahribat hala e, mevzu bahis yani bu ortadan kalkmıyor bu tehlike hala baki dolayısıyla mesela hafriyat meselesi bizim akışımızda en son e, dile getirdiğimiz şeylerden biri oldu. Böyle sabit bir akış var e, bu şeyden de bahsedeyim mi böylece yer gelmişken yani iş, iş aslında Kanal İstanbul bir distopya tematik bir akış içerisinde ilerliyor. Ee, ne olduğu ile ilgili kısaca bir bilgi verdikten sonra işte yeni şehir kentsel dönüşüm kısmını, sonra deprem gerçeğini, depremle ilişkisini, daha sonra yerinden edilme ve hafıza meselesini kategorik olarak ilerliyoruz. Sonra kültürel miras, sonra ekosisteme etkileri, sonra tarım alanlarına etkileri, denizlere etkileri ve hafriyat halk sağlığı meselesi şeklinde. Böyle döngüyü tamamlıyoruz. Bu meselelerle ilgili biz kısa bir giriş yapıp bağlamı verdikten sonra aslında sahada konuştuğumuz kişilerin bölgede yaşayan veya uzman olabilir. Her biri sahada yapılmış olan görüşmelerin bir biri zoom olmak zorundaydı. Ee, bu görüşmeleri duvarda izlerken bu görüşmenin nerede yapıldığını ve onunla ilgili bildiği yerde uydu fotoğrafı yere kaplanmış uydu fotoğrafının üzerine yansıttığımız harita verileriyle eş zamanlı olarak döndürüyoruz. Dolayısıyla hem sergi alanının en şeyin müzenin ikinci hem de -2 farklı katından farklı ölçekte deneyimlenebilecek aslında bir iş ürettik. Yani üst kattan bütünü görerek izlemekte, burada neler oluyormuş diye yakınına girip bakmak da mümkün. Bu bizim havza çalışmasının doğasına da bir parça benziyor. Yani yakınlaş uzaklaş hani bir bütüne bak. Bir de bir meselenin derinine in, o hikayenin tamamını dinle. Orada yakınlaşınca 3. Havalimanına park edilmiş uçakları görmek de mümkün. Çünkü oydu fotoğrafında yani hani. Bu akış içerisinde hep sağının seslerinden, orada yaşayanlardan, konunun muhatabından dinlemeye çalıştığımız bir akış var. Teknik kısımları Volkan daha güzel anlatır zaten. Yani aslında bizim için ilkti böyle bir yöntemi. E, izlemek bir arkadaşımızdan daha da yardım aldık e, bu süreçte hiç böyle e, daha öncesinde tanışık olmadığımız softverlerle üretildi aslında iş işte o işi sunabilmek için ya, ekstra başka bir bilgisayar gerekti ekran kartı bir yetti yetmedi makine ısındı donduk falan e, derken biz de öğrendik ama tabi o süreçte hangi malzemelerle daha etkili e, üretilebilir bu iş sonunda da e, biraz daha böyle işi interaktif meseleye yaklaştıracak hale getirebilmek. Zaten duygu bence gayet de güzel hmm. özetledi. O hani bir işin içine girmek, dışından bakabilmek evet. o iki farklı yani çok... ayrımı görebilmesi açısından bayağı gittik yerimizi falan ve balkondan hmm. baktık ama hayal ederek bakıyoruz. Buradan nasıl görünür oradan nasıl görünür. Ne zamanki yere işi böyle yerleştirdik görünür oldu. Bizde bir ee, rahatladık. Çok etkili bir çalışma olmuş. Peki şey, sergi ne kadar sürecek? Sergi yani işlerimizi... 28 Kasım'a kadar açık. Ee... Salı günleri ücretsiz. Salı günleri ücretsiz. Pazartesi kapalı sanıyorum kapalı. bize. Kaçtan kaça açık ee, Sabah ondan akşam 6'ya kadar Hı. açık. En kitleye sesleniyorsunuz kime? Yani kimden besleniyorsunuz? Çalışmalarınız yeterli ilgiyi görüyor mu acaba? Bu yerel e, de yaşayan, bu sorunları yaşayan insanlar tarafından. Yani bunu şey olarak ayırmak isterim açıkçası. Şimdi dernek bir defa genel olarak yerel mücadele şeyle, aktörleriyle yani yerel örgütlenmelerle bu tür mega projeler ya da işte mekansal adaletsizliklerin muhatabı olan herkesle, araştırmacılarla, öğrencilerle, e, akademiyle, sanatçılarla, leşim içinde olmak istediği grupları bunlar olarak tanımlar ilk olarak sanıyorum. Ve sonra daha geniş hani bütün kamuyu düşünebiliriz elbette. Ulaşabiliyor mu? E, bizim aslında havza çalışmalarının geri kalanı için düşünecek olursak, Kanal İstanbul güzergahı değil de e, işte Melet ya da Çoruh için, biz bu çalışmaları kendi kendimize gidelim, görelim de bir şey öğrenelim. Şuradan iki video, üç basılı yayın çıksın diyerek yapmıyoruz. Yani tabii, tabii. Bizim bu işi yapmamızın bir kıymeti harbiyesi varsa o baktığımız yerdeki yerel örgütlenmeyle temas edebilmek, onlarla beraber o süreci yürütebilmek, yürütebilmek ve birbirimize bir şey katabilmektir. Yani bizim onlara bir fayda sağlamamız ihtimali her zaman çok daha kıymetli. Dolayısıyla biz Melet'e gittiğimizde Ordu Çevre Derneği ile o sahayı yaptık. Çoruh'a gittiğimizde Çoruh Havuzası'nda Yeşil Erkin Derneği ile ortaklaşa bir çalışma yürüttük. Ve bu çalışmaların özelinde esasında faydalanmasını umduğumuz şeylerin, birincil aktörlerin re ulaştığımızı söylemek mümkün olabilir. Yani Ergenede de benzer bir yöntem izlemeyi başardık. Trakya platformundan çok sayıda kişiyle görüşerek, ileriye dönük de onlarla bu işbirliğini nasıl yürüteceğimizi gözeterek çalışmanın tamamını bu şekilde yaptık. Kanal İstanbul için konuşursak orada biraz daha karmaşık bir durum var. Çünkü e, burada biliyorsunuz işte ya Kanal ya İstanbul misiyeti e, var. var. Hı -hı. Çok sayıda bileşeni var. Yani bizim sahada görüştüğümüz... Kişilerin bazıları mensubuydu ama işte yani İstanbul'da aslında sivil toplumdan başka gruplarla da ortaklaşa çalışma yürütmüş olduk. Bunu temin yani bu çalışmayı ilerletmek için işte şehir plancıları odasını sayabiliriz mesela. Ben, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çok Hı. aslında yani destek biz talep ettik. Bazı durumlarda da sorularımızın cevabının doğru adresi olduğu için en e, bilgili ve yet, e, yetkin kişiler orada olduğu için mesela onlarla sahaya çıktığımız durumlar oldu. Kültürel miras konuşmak için de, tarım alanları, kırsal alan konuşmak için de bu böyle oldu. Onlara da buradan hani sevgilerimizi gönderelim. Teşekkür eteklerimizi hedefliyoruz da ben de çok kısa Tabii. bir şey yapayım, şey kısmını önemsiyorum. Ya, bu kadar veri Yaşadığımız toplum o kadar fazla bir yandan veri akışına sahip ki yani her yerden veriler yağıyor ama birinci problem bu verilerin güvenilirliği tartışması ortaya çıkıyor. E, i̇kincisi ise e, nitelikli olan verilerin de sunumuyla ilgili bu sefer yani sürekli akışkan çok nitelikli verilere e, gözünüzün önünden geçiyor saniyelerle ama onlara ulaşamıyorsunuz. Yap yapmak istediğiniz etkiyi yaratamıyorsunuz. Şeyi önemsemek gerekiyor, bu kadar farklı katmanları olan bir meseleyi neden bu araçlarla sunuyor? Zaten hani aslında işte belki sergide denk gelmişsinizdir. O görselleştirmenin üzerinde çocuklar da oynuyor. Ama bir yandan kente dair, yaşadıkları kente dair ufacık da olsa bir fikir edinebilmeleri bizim için başarı. Ben mesela onun üzerinde... Bir sakatın da dolaştığını gördüm. O erişilebilir olması başarı bence. O nedenle şeyi aslında olabildiğince geniş kesimleri hem yaş olarak hem sınıfsal olarak hem meseleye bakış açısı olarak da en geniş halkayı hedeflemeye çalışıyoruz. Evet, sergi ilk açıldığında mesela bir ücretsiz müze günü yoktu. Bunu biz aslında bir talep olarak dile getirdik ve çok mutluyuz ki oldu. Yani şimdi salı günleri ücretsiz müze günü uygulaması geri geldi. Belki pandemi koşullarına bağlı olarak zaten ortadan kalkmıştı. Mesela müze şimdi salı günleri ücretsiz gezilebiliyor. Yani kamusal bir bilgi üretmeye çalışırken o da tabii önemli bir... Evet. E Tabii bu arada de bir, şeyde, bir yani. teşekkür edelim. Tabii bu iş çıkarken e, biz şimdi burada konuşuyoruz ama e, bütün ekip arkadaşlarımız evet. inanılmaz evet. bir e, çaba sarf ettiler, yoğunlaştılar. Evet. Ya, biz şu an burada şeyiz, hani, bir, temsilcisi <gülüyor> pozisyonundayız ama evet. herkes ayrı heyecanlandı, herkes e, e, bir parçasından evet. tuttu bu meselenin. Ee, tüm ekip arkadaşlarımıza da teşekkür evet. diyoruz. Bu işin çıkmasında işte bize destek olan herkese de ayrıca evet. teşekkür ederiz. Ya ben de yani o bölgede yaşayan bir ne derler yeni kent ya da kanal mağduru olarak sizlere çok teşekkür ediyorum gerçekten. Gönül hale geldi bence sizin çalışmanızla kanal İstanbul ya da işte bizim o yaşadığımız yerlerde başımıza geleceklerin e, dair çok daha net şeyler e, görebiliyoruz ama Tabii sergide şimdi siz de varsınız yani bir tane de biz soralım mesela Tabii. bizim böyle bir şey için hani böyle Aha. bir çalışma sonucu size gelmemiz, sizi bulmamız, size sorular yöneltmemiz mesela sizin için nasıl bir deneyim? İşte Birçok kanalda şeyde derdimizi anlatıyoruz aslında bu şey gündeme geldikten sonra 2011'de Kanal İstanbul diye bir şeyden söz edilmeye başlandı ama yakın zamana kadar Biraz şey neden ne denir? yani soğumaya bırakılmış bir şeydi ama 2-3 yıldır özellikle bu yeniden start verilmesi bu inşaat ve kanal projesine tabii dikkatleri de bizim o bölgeye çekti. Çok az insanla konuşabildiniz ama değil mi şeyde yani bu bölgede genelde insanlar çünkü şey yani konuşmaktan çekiniyorlar en başta. Tabii bu mesele mesela evet. bu serginin içinde çok görünür olamayan bana göre temel meselelerden evet. biridir. Yani evet. o bölgedeki tedirginlik hı hı. ve çekince yani o hani bizim bu arada kaydedip kullanamadığımız kişiler oldu. Tabii. Yani o çekince de evet. hani gerçekten evet. sahada çevrildiğimiz evet. oldu hani evet. kontrol esnasında işte tedirginliği hissedebildiğiniz. Doğru. gözle görülür hissedilir Doğru. bir şey. Bölgede yaşayan insanların aslında bir taraftan da rahat beklentisi var. O da bir gerçek aslında biliyor musunuz? Yani kim çok az insanın ekoloji vesaire, kent işte mahalli mahalli dokusunun kaybolması falan filan diye bir yer yok aslında yani. Arsalarımız ne kadar Aa, değerlendirilecek. Bu meselelerden bir tanesi de bu. Mesela hani daha önce bahsettiğimiz o çalışmalar Melet evet. işte Çoruk buralarda bir şeyler inşa edilmiş ve onun üzerine şey yapabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz, etkilerine dair daha somut elinizde veriler olabiliyor. Bence Kanal İstanbul'un temel özelliği ve oradaki insanların da yaşadığı şeylerden bir tanesi. Bir şey var, bir belirsizlik var, spekülasyon var. Aynı zamanda da artık Türkiye'de mesela bir kameranın karşısına geçip konuşabilmenin her geçen gün daha zorlaştığı, Evet, şey evet, var dünya var hem spekülatif bir meseleyi konuşacaksınız hmm. hem de bunu aslında çok da baskıcı bir ortamın içerisinde yapacaksınız bunlar hmm. kolay e, şeyler değil evet. e, yani insanların ilk başta böyle bazen tedirginlik yaşamalarını ben e, doğal, doğal karşılıyoruz evet. bu arada şeyi kullanmak çok isterdik ben yani bunu aramızda da konuştuk defalarca şu oldu yani sahada Orada 800 dönem dönüm arazisi olan bir kişi o tarafa baktığında anlatırken yani bunu ben birebir yaşadım. Beş yıldızlı bir otel görüyor yani buraya bir otel gelecek diyor. Yani o araziye bakarken bunu görmeye başlamış ama yani onun böyle yan tarafında sadece 150 metrekare minicik bir arsası olan ve orada hasber kadar yaşamını idare ettirmeye çalışan bir kişi. Bunu nasıl yapılacağını benim aklım almıyor, aklım hapsalama almıyor diyor. Yani bu zaten çok bence net bir resim ortaya koyuyor. Yani e, farklı e, ekonomik ve hani sosyal kesimlerden insanın meseleyi nasıl görebildiğine dair bir şey söylüyor ve diğer tarafla konuşmak çok kolay. Yani onların hani konuşmaya ikna olması çok kolay değil. Çünkü bence onu görmek de aslında hayır. bunu e, pinleyebilmek de çok işaretleyebilmek de çok kıymetli olurdu. Bu da bir gerçekliği yani bu sahanın. Birisi de bundan bugün son derece memnuniyet duyabilir. İleride aynı memnuniyeti duyacak mı? Tarihe bir not düşmüş olurduk ama onu yapmak işte çok imkan dahilinde olmadı. Volkan tarif ettiği bu iklim nedeniyle. Programın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Yani, yani size ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için sosyal medya hesaplarınızı tekrarlayabilir misiniz? Derneğin hesaplarına Mekanda Adalet adıyla ulaşabilirsiniz Twitter, Facebook veya Instagram üzerinden. Aynı zamanda derneğin bir web sitesi var mekandaadalet.org. Bütün çalışmalara işte gönüllü olmak istiyorsanız, staj yapmak istiyorsanız da yine mekandaadalet.org üzerinden başvuruları yapabilirsiniz. Veya info mailine bir, kendinizi kısaca tanıtarak, çalışmalarınızdan bahsederek yine bize ulaşabilirsiniz. En son olarak şeyden bahsedelim. Duygu havza çalışmalarından bahsetti. Bütün havza çalışmalarımızı, bütün içeriğe ve aynı zamanda işte görselleştirdiğimiz haritaya, videolara, hepsine en yakın zamanda deretepe.org sitesinden de ulaşabilirsiniz. Bu şeyde Sabancı Müzesi'nde sergilenen videoda yer alacak mı? bu İşte Sabancı Müzesi'ndeki şimdi bir video gibi anlaşılıyor. Biz bunu web sitesine koyduğumuzda aslında daha interaktif bir haritaya dönüşmüş olacak. Videoların hepsi haritanın üzerinde pinli hale gelecek. Bütün o bilgiler, çeşitli katmanlar halinde açılıp kapatılabilir. Haritanın üzerinde görünen bilgi katmanları olacaklar. Ayrıca da sahada karşılaştığımız, hikayeleri anlattığımız yazılarda bulunacak. Dere Tepe sitesinin bence şöyle bir öneminde var. İşte biz şimdi bugün daha çok Kanal İstanbul üzerine konuştuk. Onun yaratacağı etkiler üzerine konuştuk. Ama orada işte Çoruh Havzası'nda neler oluyor, neler bitiyor. İşte Melet yakın zamanda yeni eklenecek. Ondan öncesinde Melet var. Şimdi burada bir Belirli başta Türkiye'de yaşanan e, çevresel, mekansal, adaletsin e, nasıl bir yıkıma uğradığının hikayeleri. Aslında o siteye girdiğinde insanlar şunu görmesini hedefliyoruz orada. Yani hiç gitmedikleri Melet'le aslında Kanal İstanbul'un arasında bir bağ kurulabilir mi? Bu hikayeler ortaklaşıyorlar mı? Nerelerde ortaklaşıyorlar? Ya da hiç gitmedikleri bir çoruh havzasında e, bu hikayeler nerelerde ortaklaşıyorlar? Ona hedefledik. O da yakın zamanda herkese açık hale gelecek. Ee, çok teşekkür ediyorum mekanınızda beni konuk ettiğiniz için. Açık Radyo'ya, Babil'den sonra davetini kabul ettiğiniz için. Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Babil'den sonra program kayıtlarını Facebook sayfasından dinleyebilirsiniz. Programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İstanbul Sokak müzisyenleri içerisinde siyasiya siya bendim bendeki yeri çok özeldir. Grubu uzun zamandır İstanbul sokaklarında göremiyoruz. Grubun kurucu üyelerinden Murat Toktaş ciddi bir hastalık atlattı. Sonra İzmir'e yerleşti. En son bu yıl Haziran ayında sevgili arkadaşım Muammer Ketencoğlu ile birlikte organize ettiğimiz müzisyenlerle dayanışma konserine Hayam şarkısının yeni bir yorumuyla katılmıştım Murat. Sık sık telefonlaşıyoruz Murat'la. Sevgili Murat'a buradan da bir selam göndermek istiyorum. Programı Siyasiya Band grubundan Hayam şarkısının klasik yorumuyla kapatmak istiyorum. Haftaya pazartesi 13.95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay, program konuklarımla birlikte hepinize gönlünüzce yaşayacağınız sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Müzik sen der sana zalim derler onlara aldırma hayyam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 Dostum Dostum Dostum Abil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercimand Gürçay. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Seral Çelik ve Kemal Bozdağ'a teşekkür ederiz.